Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş diyor ki biz e, çok e, karışıklık oldu. Yani e, arkadaşlardan tartıştık, her hocadan sorduk, bir şey söyledi bize. E, mesela bazı ilaçlar kırmaz, e, bu fısfıs var e, astım hastalığı için o bozar yani e, fitil kaldırıyorsun e, şeyden e, mahattan bu bozar mı bozmaz mı? Dur çok çok çetrefil olur. Ne bozar ne bozmaz bunu nasıl biz biliriz? Evet, e, doğru güzel bir soru. Aslında insan bunları bilmesi lazım. Çünkü her insanın başına ne geliyor? Ne geliyor başına? Başına bu işler gelir, hastalık var, ilacı var. Yen yani senin başına gelmiyor şu etrafındakinin başına gelir. Bu umuru bilmemiz lazım şimdi bu, biz bir bozmayanları bilelim bozanları biliyoruz ama nazile olan nedir bazı şeyler var insanlar bular bozmaz ama ortada kalmış bular da diyeceğiz bir göz damlası Kulah damlası e, kulağı yakamak doktora gidiyorsun kulağını yakıyor burun damlası e, buruna fıstan damla gibi sıkmak, e, bu türlü e, şeyleri, e, bu türlü ilaclar e, bozmaz. Hatta bazı alimler demişler boğazında bunu hissetsen de ama insan elinden gelişen utmasın eğer bir onun acılığı bir e, diline İkincisi, mesela kalp hastalarında cöşk, e, Caltalarında yani böyle sıkışmalarda dilin altına ilaç koyuluyor. O ilaç bozmaz. Kadınlar, e, kadınlar e, fitil kaldırıyorlar bazen e, şeyden. E, kadınlar fitil kaldırıyorlar. Bu da ilacı şeyi bozmaz. Yani e, e, bir kadın hastalıktan dolayı e, fercinden bir fitili kaldırdı yen de bir şey şey otrosanla rahmini onun ilac etti, yen de kadın doktor rahmine elini uzattı parmağını kontrol etmek için bu da elhamdülillah bozmazdır. Sonra ne bozmaz kadın erçeğin küçük ebdes yerinden. Bazen doktorlar e, so, hortum gibi bir şey sokuyorlar. Bunlar da bozmaz. Bunlar da bozmaz elhamdülillah. Bir de ne bozmaz? Diş çekmek, dişi temizlemek. Doktora gidiyorsun dişini temizliyor. Uyuşturucu buyuruyor, kazıyor, dolduruyor. E, e, misvak kullanabilirsin, diş macunu kullanabilirsin. Bunlar nedir? Hiçbir zaman bozmaz. E, mazmaza, ebdes alır çan, Ağzını çarkalayabilirsin, gargala yapabilirsin, bozmaz. Bir şartla içeri cirmemek şartıyla. Ee, i̇laç olan bütün iğneler nedir? Bozmaz. İster derinin altına vur, ister karsa vur, ister direkt damara vur. Hiçbirisi ilaç e, olarak olsa bozmaz. Ama bozan olan gida maddesi olarak. Oksijen. Ağzından oksijen alsa göğsüde sıkışıklıkları var ise oksijen normal hava alsa ağzlarını oksijen tüpü bağlıyorlar o nedir e, bozmaz. E, ondan sonra derine derine de, e, bütün derilere insan derisine ilaç sürebilir mesela yağ krem plan, plan sürebilir bir diyorlar işte bu krem can çekiyor onu bozar hayır. Bu kılemler bozmaz çünkü bunlar gıda yerine geçmiyor. E, kana, kana bazen e, film çekmek için renkli film çekmek için kana bir iğne vuruyorlar. O kanı renklendiriyor, Film çekerken o filmde görünsün. Bu şeyi bozmaz. Elhamdülillah. Orucu bozmaz. Yani gönül rahatlığıyla bunu yapabilirsiniz. İyidir e, damardan ee, şah damardan insanın bir şey uzatıyorlar. hortum, kalbe kadar gidiyor orada kontrol ediyorlar. O bozmaz. Bu türlü meseleler orucu bozmaz elhamdülillah. Fitil kaldırmak, orucu bozmaz. Yani bir tane e, mahattan fitil kaldırıyorsa o fitil ne için? Mesela ataşı var. Yani vesaire, bütün şeyler için o e, şeyi bozmaz. E, şey indirmek, otroson mideye indiriyor. Otrosonla mideye indirmek bu orucu bozmaz. Bir şartla bozar. O otrosonu indirirken hurtumun atrafına krem sürüyorlar. O krem sürülürken oruc bozulur. Krem sürülmeden olsa bozulmaz. Bir tane kustu orucu bozulmaz. Ama bilerek kendini kusturdu orucu bozulur. Bu vesaire bütün bu meselelerde tıbbi meselelerde insan ne yapacaktır? Araştıracaktır hem alimleri hem tabipleri. Müslüman doktorların sözüne uyup bu konuda ortasını bulacaktır. İşte bunlar bozmayan meselelerdir. Elhamdülillah Rabbil Alamin.